يا سهور الروض بيدي اسمعي Bismillahirrahmanirrahim esşidi On bir zor olanhullehdidişidi Bismillarahhman Ruhim ve selam ala rasulille Hamt alemlerin Rabbine Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi wasellemin, ve onun tahir ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Allah nasip ederse bugün yine selefi salihin akidesi adlı esere devam edeceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız sizlerle beraber Hasaisu Ehli Sünne vel Cemaa dediğimiz Ehli Sünnet vel Cemaat'ın özellikleri adlı bölüme değinmiştik. O sohbetimizde hatırlıyorsanız Ehl-i sünnetin özelliklerini, kriterlerini ortaya koyduğu dinamikleri hep birlikte maddeler halinde işlemiştik. Elhamdülillah o dersimizde Ehl-i sünneti hakkıyla tanıdık. Onun neye değer verdiğini, hangi esaslara bağlı kaldığını işlemiştik. Allah nasip ederse bugün Ehl-i sünnet ve cemaatın tanımı konusunda sözün özü şudur attı bölüme geldik oradan itibaren Allah'ın izniyle devam edeceğiz sayfamız 60. sayfa kardeşler burada kaldığınızı hatırlıyorum bir hatamız var mı yok değil mi inşallah bu sayfada kaldım şimdi o zaman bu bölümden bazı kardeşlerden dinleyelim ehl sünnet ve cemaatin tanımı konusunda sözün özü şudur anlamındaki o başlıktan neler anlıyoruz bazı dostlardan kardeşlerden bu bilgileri alalım evet evet Selahattin ee, bu alanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, vaat etmiş olduğu kurtuluşa eren topluluğu yani dolanacak <gülüyor> işlemiş olduğumuz konularda ehl-i sünnet ve cemaatın o mukaddes değerlerini ve dönemlerini kurulamıştır bu vurgulardan sonra sözün özü şudur, fıkhalar arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğü taife bu taifedir. Bunun ölmesindeki sebep şu, çünkü onlar Kur'an'a bağlıdırlar, çünkü onlar Kur'an'ı sahabenin anladığı gibi anladılar. Peygamberin onlara naklettiği gibi tahrif etmeden ve bozmadan Peygamberin anlattığı gibi anlattıklarına dolayı üstünler. Ve aynı zamanda e, sünnete sımsıkı sarıldıklarından dolayı üstünler. Ve Kur'an ve Sünnet menhijinde hiçbir eksen kaynaması yapmadıklarından dolayı üstünler ve Peygamberin en hayırlı ümmetlerin çağdaşın sonra ondan sonra gelenler sonra ondan sonra gelenler sözüne masar oldukları için üstünler. Güzel. Zaten bu başlığın altında ehdü Sünnet ve Cemaat kurtuluşu hak eden taifedir topluluktur diye bir cümle var. Ben de soruyorum. Neden ehli sünnet vel cemaat kurtuluşu hak eden taife olarak nitelendirilmektedir? Tarih boyu kadim tarihte olsun ve günümüz muasır alimleri tarafından olsun kurtuluşa erecek olan taife ehli sünnet vel cemaattır. Bazen bazı Müslümanların ben ne Sünniyim, ne Şiiyim, ne ehli sünnetim, ne Şii'yim ne mu'tezileyim, ne mürciyeyim, ne hariciyim, ne tarikatçıyım gibi bir takım iddialarda bulunuyorlar. Yani kendilerine hiçbir insanın veremeyeceği tarzda bir isim veriyorlar. Ne bir ilmi usule bir dayanağa dayanıyorlar. Bundan dolayı bizim mesela ehl sünnet olarak isimlendirmemize bile karşı çıkıyorlar. Kendimize sedefi salihin akidesini öngördüğümüz için, sen Müslümansın neden kendine Selefi Salihin diyorsun gibi bazı sorular sorarak sıkıştırmaya çalışıyorlar. Biz daha önceden de söylemiştik Selefilik veya Ehl-i Sünnet bir yeni din değildir veya Müslümanlığa karşı oluşturulmuş bir alternatif isim değildir. Demiştik ki Selefilik dini yaşamada ve anlamada, algılamada, kavramada ilk üç nesli örnek almak, onlara dayanmak. Onlara güvenmektir. Dolayısıyla bundan dolayı rahatsızlık duymamak gerekir. Bu konularda ilmi deliller olmadan konuşmak hatalıdır. Bazı genç kardeşlerin, biz bir hoca olduğumuz için bize çoğu zaman böyle sualler arz ettiğine ben şahit oluyorum. Dolayısıyla kardeşler şimdi sorumuz bu çerçevede, bu bağlamda. ehl sünnet ve cemaat neden kurtuluşa erecek bir tayfedir? Onun özelliklerini sizden, bazı kardeşlerden yeniden alalım. Evet. Evet Muhammed. Hocam, Ehl-i er Sünnet ve er Cemaat eden kurtuluşa eden bir fırkadır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu fırkayı kurtuluşa erecek olan fırkı olarak vaat etmişti. Ve vaat etmesinin sebebi de şu hocam, çünkü Ehl-i er Sünnet ve er Cemaat akidesi, cemaati, Sünnet'e Resulullah'a getirir, Sünnet'e, Sünnet'in akide, akideye, ahlığa, davranışa Resulullah'ın ettiği gibi, emrettiği gibi sağlıklarından dolayıdır hocam. Evet çok güzel bir tespit. Yani biz e, burada ehl-i sünnet ve cemaatin kurtuluşa erdiğini söylerken, kendi fikri yapımızdan dolayı edindiğimiz deneyimler ve tecrübelerden dolayı söylemiyoruz. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir sahih hadisini bize naklediyorsun. Nitekim Peygamber de kurtuluşa eren taifeyi haber vermiş. Demek ki kurtuluşa eren bir taife olmalı ki var Allah Resulü'nde de haber veriyor. Bizim de bu arayışın içinde olmamızın hiçbir sakıncası yoktur. Bir Müslümanın dünya hayatında kurtulmaktan başka değil mi? Azaptan kendisini muhafaza etmekten başka ne gibi bir çaresi gayesi olabilir? Bu konuda elbette göz önünde bulundurulması gerekiyor. Peki. Güzel kardeşler bu konuların üzerinde Durmamız çok hoş güzel oldu Evet Sedat hocam senden de alalım Hocam bu kurtuluşa eden Fırkanın temel vasıflarından Birisi sünnete Tabi olurlar sünnetin Getirdiklerine itikal Ederler onunla amet ederler Söz ve davranışlarını Sünnetten alırlar Ondan dolayı kurtuluşa eden Fırkadır evet çok güzel o halde muhtasar olarak inşallah Ben bir tekrarlayayım Sizlerin o güzel inşallah ifadelerine biraz da ben ek katayım. Çünkü enü sünnet cemaat kardeşlerim itikadını, amelini, ahlakını ve dini bir takım emir ve hükümlerini Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine dayandırır. Ama diğer fırkalar böyle değildir. Diğer fırkalar ya hizbine, ya cemaatine, ya hocasına, ya bir kişisel riye veya akla dayanır, kitap ve sünnetin dairesinden çıkar, Allah muhafaza sapık fırkaların statüsüne, konumuna girer. Ama ehl-i sünnet böyle değildir. Ehl-i sünneti diğer fırkalardan temyiz eden zaten adından da bellidir. Değil mi Saim? Ehl-i sünnet, sünnet ehli. Ama diğer fırkaların dini telakki etme ve kavrama ve dini bir takım prensipleri, Doğrulama konusunda öncelikle ehl sünnetin kriterlerine bağlı kalmadıklarını bilmemiz lazım. Mesela kimileri Kur'an etrafında şüpheler oluşturmuştur. Kimileri sünnetin hüccetliğine karşı düşmanlık etmişlerdir. Yine kimileri de bağlı oldukları camianın, hocanın, hizbin tek elinde kalarak onların dedikleri doğrultuda bir din anlayışını akideyi tasdik etmişlerdir. Bu yüzden bir harici, bir mu'tezile, bir mürciye, bir rafizi, bir cehmi dediğimiz bu fırkalar ehli sünnet gibi değillerdir. Onların yolları, metotları, dini telakki etme yöntemleri bizlerden çok çok farklıdır değerli kardeşlerim. Ehl-i sünnetin en büyük özelliklerinden biri de kısaca tevhid ekseninde sünnete bağlı salih amele değer veren, kitap ve sünnet naslarına sımsıkı sarılan, ahlaka değer veren, birlik ve beraberlik noktasında gayretli olan bir topluluğun adıdır. Ehli sünnetin en güzel vasıflarından biri budur değerli kardeşlerim. Ancak buna rağmen hani bu kitapta teorik olarak mesela diyelim ki ehli sünnet şu şu vasıfları, özellikleri taşır deriz. Ama pratik anlamda Dünya genelinde olsun, ülkemiz genelinde olsun ehli sünnet ve selef olan bazı kardeşlerimiz her ne kadar kendilerini selefe nispet etseler de selef ahlakından fersah fersah uzaktırlar. Evet, seleften uzak kalmazlar, ehl sünnet ve cemaatin yolunu doğrularlar ama hakkıyla özümseyemezler. Hakkıyla doğrulamayı ve yaşamayı gerçekleştiremezler. Dolayısıyla birlik, beraberlik, toptan Allah'ın dinine sarılma, birlikte hareket etme şuuru konusunda ciddi anlamda sorunlar yaşarlar. Bunun sebebi nedir? Yani bu akideyi ciddi anlamamaktır. Alimlerle hareket etmemektir. Egoist düşünmektir. Bencil bakmaktır. Her şeyi kendi çerçevesinden doğru görmektir. Bunları maalesef yani görüyoruz. Bakınız bu çalışmanın içerisinde bu en son bölümde Abula İbni Abbas'ın bir ayetin hakkında, e, görüşü var, tefsiri var. O konuda e, kim bana bir e, nakil yapacak? Evet İbrahim. O ayet Alimran suresinin 160. ayet kerimesi. Orada Rabbimiz o gün e, kimi yüzler var, ağaracak, kimi yüzler de vardır ki onlar da karalacaktır. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor: Yüzü ağaracak olanlar Kitap ve Sünnete ve cemaata tabi olanlar, yüzü karalacak olanlar da Kitap ve Sünnetten uzak, cemaatten ayrı olanlardır diyoruz. Çok güzel. Abdullah İbni Abbas, tercümanul Kur'an. Kur'an'ın tercümanı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın duasına mazhar olan celil bir sahabi. Allahümme faqihu fid din ve allimhu te'vil. Allah'ım onu dinde ince anlayışlı kıl ve ona te'vil yani buradaki te'vilden maksat tefsir, tefsiri öğret diye dua etmiştir. Eğer Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam övmüşse bu sahabiyi bizim Kur'an'ı anlamada, doğrulamada, Kur'an'a bakış açımızı ortaya koymada ilk önceliğimiz Abula İbni Abbas olmalıdır. Abula İbni Mesud olmalıdır. Yani sahabi anlayışında Kur'an'ı anlama. Ancak günümüzde Kur'an'ı anlama, tefsir etme, Kur'an'dan anladığını topluma aktarma boyutunda büyük hatalar yapan, çok insanlar görüyoruz. Kur'an'ı kendi aklıyla, göreceli mantığıyla anlayan ve doğrulayan ve topluma tek alternatif olarak kendi anlayışını sunan çok insanlar görüyoruz. O halde burada bilmemiz gereken nedir Selahaddin? Kur'an'ı Abdullah İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Mesud'un ve onların talebeleri var. Mücahit gibi, Tağuz gibi, Katade gibi, İkrime gibi, Dahhak gibi, Zeyd İbni Sabit gibi. Allah onlardan razı olsun. Nice nice güzel tabi'in müfessirlerinden onların bize öğrettiği gibi ilk neslin, Kur'an'ı ilk ağızdan dinleyen neslin anladığı gibi anlamak gerekir. O zamanlar ihtilaf kalmaz. Değil mi kardeşler? O zaman ihtilaf kalmaz. Burada bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Güzel. Bu bölümü inşallah aşıyoruz. Ee, güzel bir bölüme geldik. <gülüyor> Ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin özellikleri, değil mi? Yani selefi salih'in akidesinin özellikleri. Biz daha önce, daha önce Ehl-i sünnet ve cemaat mensuplarının kimliksel yapılarını, değil mi? Adeta fotoğrafını çektik. Onların manzaralarını ortaya koyduk ve size takdim ettik. Geçen hafta Hasaisü Ehlü'sünne ve Cemaat dediğimiz Ehl-i sünnet ve cemaat akidesine bağlı müslümanların kimlikleri, kriterleri, özellikleri, vasıfları, dinamikleri üzerinde durdu. Ama bu sefer farklı bir konuya değiniyoruz. Arada fark var. Değil mi kardeşler? Bu akidenin özellikleri. Şu an yani bu akide hangi özellikleri taşır? Biz örneğin kendimize hem sünnet ve cemaat diyoruz ve selef-i yolunda olduğumuz için gurur duyuyoruz. Allah'tan da bizi bu akide üzerine öldürmesini istiyoruz. Rabbim inşallah bizi bu akide üzerine öldürür. Rabbimize bu akide ile kavuşuruz. Nice ben alimler okudum. Selef önderleri alimler bunları temenni etmişlerdir. Ben demiştir bu dini yani bu akideyi din olarak edindim demişlerdir. Biz de sizin gibi kardeşlerle mütevazi bir çalışma içerisinde bunu aktarmaya öğretmeye çalışıyoruz. Peki... Selefi Salih'in akidesinin özellikleri nelerdir? Başlığımız bu. Neden Selefi Salih'in akidesi uyulmaya layıktır? Değil mi? Neden doğrulanmaya layıktır? Birçok Müslümanların kafalarında sorular, şüpheler var. Selefi Salih'ini tanımadan hakkında hükme gidiyor. Mesela her Selefi'ye Vahabi ismini vererek suçlamalara gidiyorlar. Kur'an ve sünnet yolunda giden Tarih boyu kim geldiyse alim olsun Abdurrahman, davetçi olsun mutlaka töhmet altında kaldı, suçlandı. Hakkın taraftarları mutlaka düşmanlar tarafından dışlandı. Elbette hakkın taraftarlarının düşmanları da olacaktı. Nitekim geçmişte olsun günümüzde olsun hala hakkın taraftarları, kitap ve sünnetin sancaktarları suçlanmaktadır. Onlara isimler takılmaktadır. Örneğin bunlar selefiler denilmektedir. Sanki selefilik subhanallah batıl bir akide, batıl bir yolmuş gibi toplumumuzu, gençliğimizi, kardeşlerimizi suçluyorlar. Veya bunlar vahabidir diyerekten bunlar sünnet düşmanları, bunlar ashab düşmanları, bunlar kabirleri, mezarları yıkıyorlar iddialarıyla ki bunlar asla ve asla müminlere yakışmıyor. Salih Müslümanları, Müslümanlar hakkında iftiraları doğru değildir. Bu iftiralarla bizlere çeşitli isimler veriliyor. Peki biz kimiz? Burada suçlu olan biraz da biziz. Peki biz kimiz yani? Biz kendimizi niçin tanıtmıyoruz? Madem bizim hakkımızda olumsuz yargılar, fikirler, demeçler, sözler varsa burada bizim de suçlarımız olduğunu bilmemiz lazım. O halde işte bu programlar sizlerin elleriyle sizlerin de tanıtımlarıyla ehli sünneti selefi salihini hakkıyla kardeşlerimize tanıtma programlarıdır. Şimdi başlığın altında sahih akide gerçeği üzerinde duruluyor. Öncelikle yani bir insanın kardeşlerim doğru bir yola, doğru bir amele ulaşabilmesi için ne lazımdır? Ben aslında size kolaylaştırıyorum. O başlığın altında bilgiler yatıyor. O bilgileri kurcalayalım. O bilgilerin altında doğrular, gerçekler yatıyor. Onu bana aktarın. Yani bir insanın, bir Müslümanın yolunun doğruya erebilmesi veya Allah'ın rızasını kazanabilmesi, istikametini doğru elde edebilmesi için yapması gereken ilk şey nedir? Bu sorudan hareketle ilerleyelim. Evet. Evet Selahattin. Hocam burada e, doğru bir yoldan bahsediyoruz. Burada başlığımız şu. Selef-i Sayın Akidesi'nin uygulamaya daha vayittir. Yani bir azlık alacağız yanımızda ve bu azlıkla yola çıkacağız. Alkımız bu azlık bizim için faydalı olan bir şey olması lazım. Bizim için önemli olan bir şey olması lazım ve geriye dönüşü olmayan bir şey olacak. Evet. Ha bu nedir? Dünyada insanın imtihan içerisinde en büyük sermayesi olan şey akidedir sağlam bir akide. Çünkü sağlam bir akide'nin telafisi yoktur. Burada sözünü kestim hakkını helal et. Yani benim sorumun ilk cevabı o zaman diyorsun ki sahih akide, evet. sağlam bir akide edinmek gerekiyor. Evet, devam edelim. Şimdi burada Allah'ımızın açıklamızda amellerimiz eksiklerini Allah Azze ve Celle ya affedecek veya bir takım mafilellere tamamlayacak. Çok güzel. Ama akide eksik olduğunda bu akideyi tamamlayacak hiçbir şey yoktur. Bir şirki Allah kabul etmeyecek. Evet. Ey Rabbim benim buna haberim yoktu demeyecek. Evet. Bir yatıra gitmeyi Allah-u Teala kabul etmeyecek. Niye Selefi Salihin bu alanda akide üzerinde tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde durduğu gibi durmuştur? Çünkü bu dönüşü olmayan bir yoldur. Dönüşü olmayan bir menteştir. Ta burada kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları Kutları kırmadan önce kalplerdeki kutları kırmaya yöneldi. Sahabelerin kalplerindeki kutlar kırıldı. Menke fethedildikten sonra cüseler kırıldı. Ancak burada Selefi Salih'in meseleyi peygamberin aldığı o metod üzerinden almış ve olaya yatırlardan başlamıştır. Yatırlara gitmeyip, oraya yönelip dua etmeyi, yardım et, et, e, istemeyi itikadi bir mesele görmüş ve bu itikadı olan meseleyi de şirke götürecek bir amel olaraktan değerlendirilmiş ve insanların ukrevi hayatlarının kurtuluşu için onları bu yoldan döndürmek için mücadeleler göstermişlerdir. İkinci bir hususu ise itikadi alandaki bidatleridir ki bu da Allah Azze ve Celle'ye yine itikadi alanda bir e, benzetme veya Allah Azze ve Celle'nin var olan sıfatlarını nefretme ispat olunması gereken sıfatları tahrif etme bu alandaki sebeplerden dolayı da Ehl i sünnet ve cemaata Sağlam bir şekilde uyaraktan Allah Azze ve Celle'nin gerek isimlerini, gerek sıfatlarını zatî olarak ve subitî olarak her bir şeyine tam bir teslimiyetle kabullenmek, almak anca Selefi Salih'in akidesine uymakla mümkün olur. Güzel, güzel. Eklemek isteyen bu güzel açıklamaları Sedat Hocam. Şüphesiz Hocam, sahibiyatı birinin dayanağı, dinin dayanan, sahih bir ahidedir. Evet. Ve sahih bir ahidenin üzerine bilgiler bina edilir. Kimin akidesi sahih olur ise, ameli de sahih olur, güzel olur. Kimin akidesi bozuk olur ise, ameli de bozuk olur. Onun için sebebi sahih bir ahidesi, e, sahih bir akide üzerine bina edilmelidir. Bu da zaten iki tane kaynaktan alır bir burada tabii. Ben yani bu iki kaynakla Allah haziecennem yönlendirmiş olduğum kula. Rahmıhkumullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sadılarak akidesine akidesini onlar üzerine bina ederler. Güzel. Evet, Allah razı olsun Sedat hocam. Başka arkadaşlar bu konuda. O zaman şurada ittifak ettik. Bizlerin Sahih bir istikamet elde edebilmesi için kardeşlerim sahih bir sağlam akide edilmesi gerekiyor. Yani bizim dönemecimiz, köşe taşlarımız, kavşaklarımız, virajlarımız var. Bu virajlarda Allah korusun ayaklarımızın kaymaması, eksen kayması değil mi? Veya yollardan kaymak olmaması için bizler sahih bir akidenin sahibi olmamız lazım. Sahih akide Doğru bir amele bizi taşı. Doğru amel de Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. Bundan dolayı kimin akidesi, Sedat hocam söyledi, sağlamsa doğru bir amel üzere olur. Kimin de akidesi batılsa batıl amelin üzerinde olur. Nitekim bunu dünya gündeminde, gündeminde perspektifinde, paralelinde bugün Suriye'de görüyorsunuz batıl akidenin ve hak akidenin dava erlerinin birbirleriyle mücadelesinde sahih akide yolunda gitmeyenlerin, müminlerin canlarına kıyabilecek kadar cani, vahşi suratlar, roller üstlendiğini görüyorsunuz. Toplumların ve fertlerin o halde kurtuluşu sahih akideye dayandığını bilmemiz lazım. En-i sünnete bu bağlamda sarılmak gerekiyor. Sahih akide de bizim nazarımızda doğruladığımız selef-i salihin akidesidir. Değil mi Doğan Hocam? Şimdi nasıl çelik bir kapı bizi bir takım hırsızlardan, düşmanlardan değil mi, zararlardan muhafaza ediyorsa çelik kapının üstlendiği bu rolde olduğu gibi ehli Sünnet de bizi batıl yollardan, itikatlerden, bidat amellerden, fikri e, saplantılardan, Çıkmaz düşüncelerden bizi muhafaza eder. Bazen insanlar %99 müttefik olduğu konuda ne yapar? Sukut eder, %1'lik konuda ihtilaf ettiği konuyu öne alır, ümmet birliğini bozar. Bu gibi kimseler akide eksenini anlayamamış, akide birliğini görememiş, ümmet birliğini düşünememiş, kardeşlik ruhunu anlayamamış bazı kardeşlerimizdir. Bu konularda müminler zayıf kalmaktadır. Bunları iyi çözmemiz lazım. O halde süreceği bir arabanın direksiyonunu, vitesini, fren bölümünü, gazını binmiyorsa bir insan o aracı doğru, sağlıklı sürebilir mi? Yani bu dünya hayatında biz bir sürücüyüz. Bu sürücü eğer sahih akide, sahih sünnet, güzel ahlak, güzel davet, birlik beraberlik kardeşlik anlayışı birlikte hareket edebilme, paylaşma, tahammül etme ruhunu kazanamamışsa bu sürücü yolda tökezler, kaza eder, bir yerlere çarpar ya kendine zarar verir ya çevresine nitekim bakın ya kendine zarar verenleri görüyoruz ya çevresine zarar verenleri görüyoruz topluma zarar verenlere bu konuda şahit oluyoruz değerli kardeşlerim o halde Allah rızasını kazanmada en doğru yöntem sahih akide edinmektir. Ey kardeşim o halde bu akide Selefi Salihin akidesidir. Bu akideden başka bir akideyle Rabbine kavuşanlar mutlaka hesaba çekileceklerdir. Allah kurtuluş kapısının Ehli Sünnet ve Cemaat'te olduğunu haber vermişti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kurtuluş taifesinin Taifa Mansura'nın zafere erecek taifenin de Ehli Sünnet Selefi Salihin olduğunu ortaya koymuştur nitekim sahabe tabiin ve tebeii tabiinde değerli kardeşlerim bu yolda gitmekten geri kalmamıştı. Müellifin çok dikkat çekici bir cümlesi vardı. Bilmem oraya dikkat ettiniz mi? Diyordu ki selef akidesinin temeli şudur. Bakın orada siyah renklerle dikkat çekecek bir düzeyde yazılmış Kur'an ve sünnetten elde edilen doğru bilgi kayba iman, tagutu inkar şer'i şer emirleri uygulamak, ihlasla ibadet etmek, sünnete bağlanmaktır. Yani selef akidesinin özelliği budur. Burayı nasıl anlayacağız Doğan Hoca? Kur'an ve sünnetten elde edilen doğru bilgi, kayba iman, tağutu inkar, şer'i emirleri uygulamak, ihlasla ibadet etmek, sünnete bağlanmaktır. Burayı muhtasar olarak bize bir açıkla. Evet. Şimdi eee toplumuzda yani Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın ümmeti olan toplum geçmişten günümüze kadar ehl-i sünnetler cemaatin bizim bildiğimiz ehl-i sünnetler cemaatin dışındaki fırkalar kendilerini ehl-i sünnetler cemaat da ispat etmektedirler. Bunlar neyle ehl-i sünnet oluyorlar? İnsanlar amellerini ve sözlerini itikada dayandırırlar. Yani insanlar neye inanıyorlarsa, sözlerini ve amellerini de oradan alırlar. Yani fiillerini, amellerini, sözlerini hatta karşısında olan o insanlar tepkilerini bile bu ithal temelini uygularlar. Şimdi, dinin bu iki temel kaynağı, Kur'an ve sünneti, Eyl-i Sünnet cemaat dinin bütün unsurlarını bu iki temel unsura dayandırmakta var. Ama ehl-i sünnetin dışındaki diğer fırkalar sünnet orkusunu yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bütün emir ve yasakları veya ondan gelen bütün haberleri kendi fırkaları, kendi mezhepleri, kendi düşünceler ekseninde değerlendirdiklerinden dolayı ehl-i sünnetler cemaatten uzaklaşmışlardı. Oysa ki ehl-i sünnetler cemaat yani Allah Resulü'nün taharetten abdese kadar, namazdan itihade kadar bütün... Emir ee, ve yasaklarını sünnete dayanladıklar için diğer fırkalardan ayrı bir yol tutarlar. Evet. O halde yani burada temel hususların üzerinde durdu Elif? Doğan hocam da bunu gerektiği gibi söyledi. Yani Kur'an ve sünnete bağlılık, tağutu inkar etmek, şer'i emirleri, namaz oruç, zekat gibi emirleri, ibadetleri yerine getirmek, Abdurrahman kardeşim, ihlasla ibadet etmek. Yani dini Allah'a has kılarak Herhangi bir şirke karıştırmaksızın bir ibadet etmek, sünnete sımsıkı sarılmak selef akidesinin özellikleridir. İbrahim kardeş. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam 13 yıl boyunca Mekke'de tevhide davet etti. Mekke'de bir güneş gibi etrafı aydınlattı. Neden? Hangi esas üzerine durdu? 13 yıl boyunca peygamberim Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam İlkin neyi öğretti? Bana siz onu öğret. Allah Resulü ilkin neye davet etti? İlkin neye çağırdı? İlk durduğu dinamik esas kriter ne oldu? Söz sizde. Evet İbrahim. Ama konumuza göre İbrahim. Şu an kitabımızın içeriğine göre. ben size, Benim sorularım genelde kitapla alakalıdır. Yeniden düzeltelim. Ben size kitabın dışından bir şeyler söylemenizi istemiyorum. Kitabın içeriğine bağlı kalarak. Şimdi biz eğer başka alanlardan da yani eklemeye kalkarsa konu bütünlüğünü dağıtacağız. Evet güzel ahlak çok doğrudur. Ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim demiştir. Ancak Mekke'de ilk esas üzerinde durulan ilk temeller sahip. Evet. Evet. Evet. Neden tevhide, neden davet ediliyordu? Yani bu konuda biraz genişletelim konumuzu, cümlelerimizi uzatalım. Evet İbrahim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hocam Mekke'de e, kendisine iman eden sahabeleri 13 yıl boyunca bir tek olan tevhide davet ediyordu ki Mekke döneminde insanların yani tevhid inancının olmadığı bir dönemde kutlara kulluk etme, kutlara ibadet etme, bir tek olan Allah'ı birleme kavramları eksik olduğundan, bilmediklerinden dolayı, ikinci bir boyut ise Mekke'de müşrikler Allah Azze ve Celle'yi biliyorlardı, inkar etmiyorlardı. Ama ibadette Allah'ı birleme, tevhid meselesinde Allah'ı birleme meselerinde eksik olduğundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara 13 yıl boyunca tevhidi yani rububiyeti, uluhiyeti ve iman edilen Allah'ın isim ve sıfatlarını onlara öğretiyordu. Çünkü o insanlarda eğer akideye oturmadığı zaman, akide olmadığı zaman ciddi manada işlemiş oldukları amellerin kendilerine faydası olmayacaktı. Ondan dolayı Allah Resulü vesselam ilk esas olarak tevhide, akideye davet ediyordu ve Muaz bin Cebel'e de Allah Resulü vesselam Yemen'e elçi olarak gönderdiğinde bu usulü metodu da Muaz bin Cebel'e öğretiyordu. Ey Muaz, sen kitap olan bir kavme gidiyorsun. Oraya gittiğinde insanları davet edeceğin ilk şey Allah'tan başka ilah olmadıklarına şehadet etmeleri olsun. Yani Allah'ı birlemeleri olsun, Allah'ı tanımaları olsun diye öğretiyor hocam. Çok güzel. O zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam 13 yıl boyunca sahih akideye, tevhide davet etti her Resul gibi. O da sorumluluğunu yerine getirdi. Hakkıyla davet etti, tebliğ etti ve zamanı geldi sokaklarda, caddelerde. Yeri geldi kapıları aşındırarak, döverek, çalarak onlara la ilahe innallah gerçeğini haykırdı. Onlar safha tepesinde dinlemediler. Yine de peygamber tevhide anlattı. Kabul eden müminler tevhid ehli oldu. Küfredenler de bilerek şuurlu bir şekilde şirkin yolunu seçtiler. Atalarını Allah Resulü'nün ve ashabının gittiği davetin yolunun önüne aldılar değerli kardeşlerim onları Allah peygamberini ve ashabını zafere erdiren Allah rızasını kazanmalarına vesile kıldıran neydi? Tevhid inancıydı. Bunun üzerinde zamanında da durmuştu. Peki Allah Resulü ve Vesselam Mekke'de bir ayet var kitabımızda Zaryat enaltı gerçeğine davet etti. Bu ayet yani neden böyle bir şekilde Mekke'de anlatıldı? Yani Zaryat enaltının Mekke'de rolü nedir? Mekke insanı neden Zariyat 56'yı işitsin? Yani veya günümüz insanı Zariyat 56 ile neden muhataptır? Bu bize ne öğretir? Evet Doğan hocam. Şimdi o gün Mekke toplumu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Nebi olarak göndermiş olan o toplum İbrahim Aleyhisselam'ın daha önceden e, tevhid dini olan o din de o insanlar onu dinli kalıntılar üzerinde yaşıyorlardı. Yani Mekke'nin o günkü o insanlarında oruç vardı. Belki bazı insanlarda namaz kılanlar da vardı. Bir takım ibadetler yapıyorlardı. Hatta Ebu Zeyn Radya Peygamber Vesselam'dan tanınışmaktan önce namaz kılığına da irayetler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimin için namaz kılıyordu diye sorduğunda Allah için diyordu. Yani onlar da o gün İslam'ın bazı amelleri vardı. Mesela net kelmüşlükle güneş batmasından önce Arafat'ta neylardı? Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi güneş battıktan sonra indiklerini söylüyor. Yani baktığımızda onlarda namazın, orucun, bir takım sadakaların, haciler iklam ikram olduklarını görüyoruz. Yani ameli boyutta onlarda bir şeyler olduğunu görüyoruz. İşte bu etik kelimenin inmesi onların bozular olan bu dinçlerini düzeltmek, pekiştirmek, bir tek olan Allah'a ibadet için Allah azze ve celle bu gönderiyordu. Yani insanlara, ben cinleri ve insanlar sadece benim için, kulluk etmeler için yarattım diye, diye beyan ediyor. Evet, orada zaten, Ben cinleri ve insanlar ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyururken, Rabbul Alemin müfessirler derler ki burada, li لِيُوَحْيِدُونَ Yani billesinler. Buradaki ibadetten maksat, billeyerek Allah'a kulluk etsinler diye ben gönderdim diyor insanoğlunu dünya hayatına. O halde gelen bütün Resuller bu gerçeğe davet etti. Bir de bir ayet vardı. Sizin de orada gördüğünüz Nahl Suresi 36. ayeti kerime. Bu ayette ne öğretiliyor? Nahıl 36'da. Nahıl 36 ezbere bilmemiz gerekiyor. Evet, kim bana bu konuda bilgi verecek? Kardeşlerim. Nahıl 36. Hep aynı kardeşler olmasın, değişik kardeşler de olsun. İnşallah. Evet Sedat Hocam. Ben birim, ayete bir kufayet Tabii. Ee, ben cinleri ve insanları ancak ibadet için yarattım derken ben burada bütün diyor İslam davetçilerine düşen ilk görev insanları akideye davet etmek, akideden sonra onları işte ibadete, onlar kendiliğinden yönelir diyor. yani Hani burada Rabbimiz ben insanları yani cinleri ancak bana ibadet için, Allah'ı dinlemek için. Evet yani insanlar Allah'ı bilmediği zaman e, önce tevhid herkes tevhidi bilmediği zaman gerisi zaten Amel konusunda hepsi beraber olur ve giderler. ben nahut 36'da Rabbimiz andolsun ki ben, e, andolsun ki biz Allah'a ibadet edin ve tağutlarla sakının diye tebrik etmesi için her ümmete bir peyhamber gönderdi. Yani bütün peyhamberlerin görevi insanları önce Allah'ı bilinmeye davet etmeleridir. Bizlerin de görevi zaten onlara uyarak insanları bir olan Allah'a davet etmektir. Güzel. O halde Nahl 36'nın bize evrensel olarak öğrettiği gelen bütün rasuller bir tek olan Allah'a kulluğa davet ettiler. Tevhide çağırdılar, şirkten uzak tuttular. O halde kardeşlerim, Müslümanlar olarak eğer kurtulmak istiyorsak, tağutların ve müşriklerin tasallutundan emin olmak istiyorsak, dünya ve ahiret saadetini yakalamak istiyorsak, Allah'a ibadeti halis kılarak kulluk etmek istiyorsak, Selefi Salihin akidesine bağlanmaktan başka bir alternatifimiz, çaremiz yoktur. Bunun üzerinde inşallah bu dersimizde durmuş olduk. Şimdi şu nedenlerden dolayı inşallah Müslüman Selefi Salihin akidesine sarılmalıdır. Şimdi bazı maddeler üzerinde duracağız. Şu nedenlerden dolayı, Müslüman Selefi Salihin akidesini doğrulamalıdır, sarılmalıdır. Neden? Şimdi bize bu konuda inşallah birinci maddeden itibaren başlayalım. Biz ilk etapta sormuştuk. Selefi Salihin akidesi uyulmaya en layık akidedir. Neden? Neden bu akide uyulmaya en layık bir akidedir? Evet Abdullah kardeşim. Buna birinci soracağım. E, Selef-i Salih'in akidesi yani birinci sizler başlık olarak selef Salih'in akidesinin bir takım nitelikleri, özsöz özelliklerinden dolayı bu akideye uyma uymanın gerekliliğini arz etmektedir. Yine birinci maddemizde ise bu akidenin saflığından bahsetmektedir. Saplığı da e, tertemiz olan Kur'an-ı Kerim ve yine e, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yolu ve de yine daha sonra gelen sah sahabe, ve meyfay e, alimlerin ve müştehid da onları takip edip onların yolundan gitmeleridir. Güzel. Birinci maddemiz o halde bu ile kardeşlerim saf bir kaynağa dayanır. Saf, arı duru bir kaynağa dayanır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, değerli dostlarım Kur'an, sünnet, sahabe, tabi'in ve tebe tabi'in topluluğu, itikatta, amelde, ahlakta, davette, cihatta, ilim yolunda bu akide ehlinin en çok sevdiği ve doğruladığı insanlardır. Kur'an'ın berraklığına, sünnetin doğruluğuna, salih amelin güzelliğine, ahlakın olgunluğuna, davetin hırsına ve cihadın yolunda giderek de mücadele etmeye bu akide bizi Davet eder. O halde selef yolu, değerli kardeşlerim, en doğru saf bir kaynağa dayanır. Ancak selefin dışındaki akidelere baktığımızda doğru kaynaklara dayanmıyorlar. Yollarında, yöntemlerinde farklılıklar görüyoruz. Hevaya, akla, hocaya, hizbe, cemaate davet etmektedirler. Oysa selef yolunda gidenler, Allah böyle dedi, Resul böyle dedi diye bir gerçeğe davet ediyorlar. Siz bu gerçekleri bazen hani görüyorsunuz insanlar gayri senef olanlar inne bir camiaya bağlı olanlar bir hocaya bir efendiye bir şıha bağlı olanlar hemen onları öne çıkartmakta mahirlerdir. Mesela ben buna somut bir örnek vereyim yani bizim özellikle saf akide olarak Kur'an ve sünnete bağlı kaldığımızı başkalarının da bu yollardan uzak olduğunu somut örneklerle açıklamak istiyorum izin verirseniz. Mesela bir camiye sakal uzatmayı sevmez, istemez, doğrulamaz. Sorduğunuzda neden sakal uzatmıyorsunuz diye derler ki üstadımız, efendimiz sakal uzatmıyordu. Dolayısıyla biz sakalın onun sünneti olduğu için sakalı terk etmek O'nun sünneti olduğu için biz O'nun yolunda gittiğimizden sakal uzatmayız derler. Demezler ki Allah Resulü ve Vesselam sünnetidir, uzatmamız gerekir, bize düşen de budur demezler. Dolayısıyla bakın bizim saf kaynaklarımıza Kur'an ve sünnet var dedi. Ancak bu örneğini verdiğim camiada sünnete bağlılık görebiliyor musunuz? Siz neden sünnete bağlı değilsiniz diye sorduğunuzda, Sakalınızı neden uzatmıyorsunuz diye sorduğunuzda üstadını öne sürerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı muzaffer kardeşim ikinci plana arka plana atabiliyor. Peki şimdi bunlar saf bir Kur'an ve sünnet yoluna dayanmış oluyorlar mı? Dayanmış olmuyorlar. Peki bir başka camia ise zengin ölmüş böyle kariyerli bir insan namaz kılmadan ölmüşse bağlı oldukları kurslarda çocuklara iskatus sala dediğimiz namazı ondan düşürmek amacıyla çocuklara toplu halde namazlar kıldırıyorlar. Soruyorsunuz siz neden böyle bir ibadeti yapıyorsunuz? Zengin bir insan namaz kılmıyordu dolayısıyla biz onu namazdan muaf etmeye Allah'ın azabından kurtarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden toplu olarak namaz kılıyoruz. Böylece o ...namazını tamamlamış olacak. Peki fakirlerin halin olacak? Sormak lazım. Sizin bu söylediğinizin dinde delili var mı? Delili yok. E peki bunu size kim öğretti? E bunu bize Efendimiz öğretti. Bağlı olduğumuz abilerimiz öğretti. Bağlı olduğumuz camia bize öğretti. E kardeşlerim Allah mı öğretir bu dini? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam mı? O halde bakın... ...Senefi Salihin akidesine bağlı olan mümin ile... Bu bazı camiaların arasında farkı görüyoruz. Veya bir tarikatçıya. Allah subhane ve ta'va ölüden ve uzakta olan bir efendiden yardım istememeyi emreder. Ud'u li estecibilekum. Ud'u li estecibilekum. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyurur. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in buyurur. deyin Ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım bekleriz buyurur. Allah bize ölülerden medet istemememiz gerektiğini değil mi Duran kardeşim öğretir deriz o tarikatçıya. Ama o tarikatçı gene der ki Efendimiz'den ölmüş bir zattan sanihlerden tevessül ederek onları aracı kılarak biz onlar aracılığıyla Allah'tan yüzümüz olmadığı için istememizin ne sakıncası var? Siz bir padişahın veya herhangi bir kariyeri yüksek olan kademeli bir insanın huzuruna çıkmak istediğiniz zaman hemen direkt çıkamazsınız. Ne yapmanız lazım? Aracılar koymanız lazım. Dolayısıyla Allah en yüksek makamda bizim o makama ele binmemiz için aracılar kılmamız, saniyelerin aracılığıyla. Saniyilere biz ne yaparız? Dua ederiz, yalvarırız. Onlar aracılığıyla ne yaparız? Allah'a Dua etmiş olur, kulluk etmiş oluruz derler. Bunun dinde delili var mı diye sorduğunuzda size ya camialarını, ya cemaatlarını, ya efendilerini, şıklarını, ölmüş zevatları size delil getirirler. Peki bunlar şu an saf, Kur'an ve sünnet yolundadır diyebilir miyiz? Saf yani Kur'an ve sünnet kaynaklarına dayanıyorlar diyebilir miyiz? Kur'an ve sünnet bütünlüğünü elde etmişler diyebilir miyiz? Maalesef. Bu kardeşlerimiz hata ediyorlar. O halde bu konuda ben çok somut örnekler verebilirim ama bizim kardeşlerim buna zamanımız yetmez. Zamanımız yetmez. Sizler de bu konularda örnekler verebilirsiniz. Çevrenizde bunları müşahede etmişsinizdir. Özetle o zaman birinci maddede Selefi Salihin saf bir kaynağa dayanır. Yaptığı amelini, itikad edindiği akideyi Kur'an ve sünnete dayandırır. Her şeyde bir delille hareket eder değil mi Abdurrahman kardeş? İşte asıl olan budur. Bilmem anlata bildim. Evet Abdurrahman. Allah'ın özetlice görürsen biz dünyanı niçin yazdık? Zariyat suresinden yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmek için geldik. Resuller ne için geldi? Yine yalnız ve yalnız Allah'a اَلَيْهَا نَهُ لَا اِلٰهِ اِلَّا اَنَعْبَدُونَ İşte biz senden öncüs göndermedik ki onlar, onlara Allah'tan başka ilah yoktur ve yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmuyor yani bütün gelen peygamberlerin gayesi de Allah'a bir tek olan Allah'a bütün insanları kumluğa davet etmekti. peygamberlere görevi buydu yani bizim de görevimiz o zaman şimdi Resulullah'a olmak yani resullar biz için geldik ibadet etmek için bizi kim kim yönlendirir Allah Resulü. Ondan o kim öğretti sahabeye. E, sahabe eden kim kimalı tevayet tabi yani bundan sonra gelen anlamına. Sılaevin akidesinde bu üç yani Kur'an, Sünnet ve sahabenin öğretisini kendisine alır. Bundan başka din anlamında yani din din çerçevesinde hiçbir şey kabul etmez. Çok yani, güzel, yani, çok güzel, evet. Dinçerin meselelerine tamam şey yapar ama irdeler ama. E, Allah Resulü bize bildirmiş olduğu o dinin kesinlikle dışına çıkmaz ve dini bu çerçeve içerisinde bize bildiriyor. Şimdi Abdurrahman'cığım bir soru soracağım hem sana hem kardeşlere. Dün eşimle beraber Adnan Oktar yani Harun Yahya adında bir zat var. Onun mankenleri karşısına aldığı ve konuştuğu bir sohbetini dinledik internet üzerinden. Subhanallah bir de dans koymuş böyle danslar ediyor eliyle. Bu şekilde danslar yapıyor. Yukarıya yukarıya, aşağıya yukarıya. Yorumlara baktım çok komik. İnsan bazen dinlenirken bu yorumları okuyunca iyi oluyor. Peki, yani Atlan Oktar dine davet ediyor. Güya karşısında mankenlerle. Bir e kardeşlerim, bunun Kur'an ve sünnete dayanır bir delili var mı? Karşısında yani kadınlar var, mankenler var ve süslüler, çekiciler ve insanlara Üstelik medya aracılığıyla onları tanıtıyorlar ve Adnan Oktar dans yapıyor yabancı bir müziğin eşliğinde ve bunu dinden gibi gösteriyor. Kardeşlerim o halde selefin yolunda böyle bir anlayış olabilir mi? Bakın herkes kendine göre bir menheç koymuş. Geçen dersimizde de anlattık cübbeli ne diyordu? Mahmud efendi bakın Mahmud Efendi Allah subhane ve taala hakkında diyor ki Allah ete kemiğe büründü. Mahmut Efendi olarak göründü. E kardeşlerim, bu menheç hangi menheç? Bu hangi bir metol? Kur'an'a uymuyor, sünnete uymuyor. İnsanı Allah'a, Allah'ı insana benzetiyor. Böyle bir akide olabilir mi? Dolayısıyla bakın birinci maddede özetle, bizim akidemiz saf ve arı duru Kur'an ve sünnete dayanıyor. Ama birilerinin ben size, Toplumda gözünüzün gördüğü, bildiğiniz somut örnekleri veriyorum ki anlaşılsın. Ama eski tarihten günümüze kadar öne eserler var ki itikadi bilgiler. Onların batıl anlayışlarını aktarmamıza gerek yok. Gözümüzün önünde doğru yolda olduğunu iddia eden ama selefin yolundan fersah fersah uzak. Ve buna rağmen selefi suçlayan, selefe vahabi ismini veren, onlara hakaret eden nice insanlar da var. Biz bunların yanlışlığını söylüyoruz. Türbe dikiyorlar. Türbe yapıyorlar. Türbelerin önünde ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Vallahi gözümüzle görüyoruz kardeşlerim. Biz türbelere tapmayın diyoruz. Türbelerden medet beklemeyin diyoruz. Bunun adı İslam mıdır? Vahabilik midir? Bana bir kardeşim söylesin. Birisi türbenin önünde toprağını mukaddes görüyorsa türbeye doğru namaz kılıyorsa Peygamber men ediyor mezara doğru namaz kılmayı. O türbenin toprağından bereket geldiğine, hayır geldiğine, şifa geldiğine inanıyorsa, kardeşlerim eğer siz ve ben diyorsak, bu yanlıştır, batıldır, bu toplumsal bir hatadır, bu bizi itikatta büyük saplantılara düşürür diyorsa, bunun adı vahabilik midir? Öyle değil mi Yakup kardeş? Cuma kardeşim, Muzaffer kardeşim? Bu vahabilik midir? Yoksa İslam mıdır? Bir bana açıklasın. Bu tevhid midir, İslam mıdır? Hani bizim söylediğimiz, yasakladığımız yapmayın Allah'a dönün Allah'tan isteyin Allah sizi işitmektedir size icabet etmektedir o halde hani işte bu insanların şu an dayanakları kaynakları Kur'an ve sünnettir diyebilir miyiz diyemeyiz kardeşlerim bizim amacımız doğruları öğretmek kimseyle şahısla camialarla kurumlarla mücadelemiz yok kavgamız yok doğru neyse onu hep beraber öğretelim şimdi geldi ikinci maddemize güzel Zaten toplam yedi maddede bitireceğiz bugün dersimizi. İkinci maddemiz ne? Senefi salihin yoluna akidesine uymak gereklidir, zorunludur, zarurettir ve layıktır dedik bu akide her Müslümana. Neden? Birinci maddede açıkladınız. İkinci madde. Evet Muzaffer kardeş. Adından anlattın ya bu İslam mıdır vaadilik mi dediniz diye. Bu ikinci orada bu bunu açıklıyor zaten. İnsanlar bir şey yaparken amel olsun, itikaz olsun bir konuda götürdükleri şey, e, mesela Allah ve dayanmalıdır. Burada diyor ki Allah şöyle buyurdu, Resulullah şöyle buyurdu. Yani buradaki bizim almamız yerken amel olsun, itikaz olsun her mesele Allah ve Resulü'ne Evet. Yani Allah şöyle buyurdu, Resulullah şöyle dedi. Ve bu yeterlidir inşallah. Çok güzel. Başka bir kardeşten de alalım Ebu Bekir. Müslümanların birleşmesi e, tek olması açısından bu akıbetin e, gerekliliği vardır. E, yöntemin ve e, şeyin, e, bilgi kaynakların devamlı aynı olması gerekir. Mesela diyebiliriz. Yani e, bir insan dünyanın neresinde olursa olsun farklı bir ırktan olabilir, başka bir renkten olabilir, başka bir toplumda doğmuş, büyümüş e, gelenek ve güvenekleri farklı olabilir. Oranın yaşayış tarzına göre e, çeşitli e, değişiklikler olabilir ama eğer bu insan akideyi Kur'an'dan ve sünnetten sadece peygamberden alıyorsa bu akideye geldiğinde dini konu üzerinde kesinlikle hiçbir ayrıma girmez dünyanın neresinde olursa olsun ilk defa gördüğü, hiç tanımadığı, annesini babasını belki akamasını bile tanımadığı, hiç tanımadığı bir kişiyle bir araya geldiğinde neticede aldığı akide Kur'an ve sünnet peygamberden olduğu için dinin konuda devamlı aynı, aynı yerde bu, birleşir. Bu da peygamberimizin bir, e, bir hadisini, e, nakletmek istiyorum burada? E, Müslümanlar bir e, vücudun e, parçaları gibidir. E, vücudun neresinde bir e, azasında en ufak bir ağrı büyüse bütün vücut bundan rahatsız olur. Bundan bu akideye sahip olduğu için kardeşim dünyanın öbür ucunda da olsa veya o kardeşim ben dünyanın öbür ucunda da olsam bir başka kardeşimin hiç tanımadığım bir kardeşimin eğer Müslümansa, benim akideye sahipse Kur'an'dan ve sünnetten delillerle dinini yaşıyorsa ve bana bunu öğütliyorsa onun başına gelenlerin başına başıma gelmiştir, benim başıma gelen onun başına gelmiştir. Bu bizi birleştirir, bir araya getirir. Evet çok güzel. O halde kardeşlerim yani ikinci maddede bu akidenin senedi dayanağı değil mi? Kirişi, hani binaların kirişleri olur. Neye dayanır? Allah ve Resulüne. Nasıl ki şu gördüğünüz binanın kirişleri kolonları var ve bu bina bu temel esaslara dayanıyor. Dört kat beş kat yapılıyor. Bu de Allah ve Resulünün kavline dayanıyor. Hani i̇bn Kayyım'ın dediği gibi el ilmu bima qala ve qala resul ilim allah şöyle buyurdu resul şöyle buyurdu demektir madem ki biz bir din yaşamak istiyoruz ve bu din aracılığıyla kurtuluşa ermek istiyoruz bu dinin kaynağının da kitap ve sünnet olduğunu bilmemiz lazım hevamıza aklımıza arzumuza mantığımıza hocamıza abimize camiamıza cemaatımıza, hizbimize bağlı değil Kur'an ve sünnete saim bağlı bir inancı taşımalıyız. Nasıl operatörler, telefon şirketleri kendi telefonlarına otomatikmen aradığınız zaman bağlıyorsa mümini de Allah ve Resulüne bağlar bu güzel akide. Değil mi kardeşlerim? Bazen sorarla, Müslüm hangi koldansın? Nereye bağlısın? İlle bağlı olduğunuz yeri sorarla. Bana sorarlar, size çok sorarlar. Biz deriz ki Kur'an ve sünnete bağlıyız. Öyle bir şey var mı? Biz kitap ve sünnetin yolundayız. Öyle bir şey var mı diye sorarlar. Yani ille bir hizbe, bir tarikata, bir cemaata bağlanmak gerekliliği üzerinde dururlar. Oysa kişi Kur'an ve sünnet yolunda gidiyorsa Almanya'daki, Endenizya'daki veya Finlandiya, Norveç'te, Kanada'da, Avusturya'daki benim en sünnet kardeşim benim için aynı konumdadır. Değil mi kardeşlerim? Ehl-i sünnet her zaman dedik evrenseldir. Dünyanın her bölgesinde selef ve ehl-i sünnet bulabilirsiniz. Gidin Kanada'ya, gidin Avustralya'ya, gidin Almanya'ya, gidin Finlandiya, Hollanda'ya. Dünyanın hangi ülkesini söylerseniz söyleyin. Sizin cinsinizden olmayan, sizin ırkınızdan olmayan, o ülkenin ırkından üstelik sonra da Müslüman olan, Binler can binler cenü sünnet selef salihin yolunda giden müminler bulursunuz. O halde bu akide evrenseldir. Dünyanın bütün insanlarına minnetlerine hitap ediyor. Gerçi bu ilerki maddelerde önümüzde gözümüzün önünde bulunduracağımız bir madde. O halde Allah böyle dedi, Resul böyle dedi. Bu akidenin senedidir, kaynağıdır. Ve ilim de budur. İlim zaten bu iki kaynağa dayanır. Bunun dışında iddialar çürüktür. Değerli kardeşlerim. Tabi bundan maksat icma ve kıyası da biz kabul ediyoruz ama hani şu anlamda diyoruz biri Kur'an ve sünnette delil varken hizbini şahsını bir kişinin görüşünü getirdiğinde makbul değildir. Diğer fırkalara bakın felsefik, mantıksal, kelamsal ne yaparlar açıklamalara girerler. Anlattıkları zaman dini insanlara sıkarlar, boğarlar, nefret ettirirler. Ama Allah'ın ayetlerini dinlediğinizde o ayetleri yani ilk defa duymuş gibi olursunuz. Bazen bazen de bu ayet filan yerde tekrardan geçmişti dersiniz. Akıcı, anlaşılır, kapsamlı ayetler görürsünüz. Hadislere baktığınızda keza öyle. Açık duru bir peygamberin sözüne şahit olursunuz. Ama diğer bakın akide mensuplarının eserlerine. Örneğin ben isim vermek istemiyorum. Aslında şu an münafıklığını ispat etti. Ramazan el-Buti denen bir tane şey vardı Suriye'nin şu anki Esedine destek veren münafık belam bir eser yazmıştır İslam akilesi diye. Gidin kitabını okuyun, inanın nefretle karşılarsınız. Neden? Allah sevdirmez size Bunaltır sizi, sıkar, nefret ettirir. Neden? Allah Subhanahu ve ta'ala ona da öyle öyle bir basiretsizlik vermiş. Zaten ömrünün sonuna doğru da, Albani'nin dediği gibi Allah sana ya buti, ömrünün sonuna doğru, İnşallah kimin haklı kimin haksız olduğunu gösterecektir. Eğer ben münafıksam haksızsam Allah benim münafıklığımı ortaya çıkartsın. Eğer ya Buti sen haksızsam da senin nifanı ortaya çıkartsın demiştir. Şeyh Adlani Rahimehullah böyle demiştir. Ve bugün gerçekten Buti'nin münafıklığı tescil edilmiştir. 35 yıldan beri 40 yıldan beri ülkemizde satılan peynir ekmek gibi eserleri Bugün ne kadar kalitesiz ve şuursuz, bilinçsiz ve bir belam olduğunu ortaya koymuştur. Allah bizi böylesine İslam'dan uza, tevhidden uza, bozuk akideleri taşıyan mümin, e, belamlardan, şahıslardan eylemesin. Geldi yani üçüncü maddemize güzel. Üçüncü madde İbrahim. Bu akidenin alemeti Allah ve Resulüne teslim olmayı gerektirir, teslim olmaktır. Evet. Çünkü selef akidesi e, itikadi ve ameli meselelerde ister küçük olsun ister büyük olsun Allah ve Resulünden gelen naslara teslim olmakla bunu ortaya koyar. Çünkü Allah ve Resulünden gelen hükümlerin tamamına... Selep akidesi olduğunu olduğundan buna teslim olur. Çünkü gayba iman ile alakalı meseleler ancak Allah ve Resulü'nden gelen hükümlerle netleşmiş ve berrak bir şekilde ortaya konmuştur. Çok güzel. Yani o zaman üçüncü madde ne kardeşler? Bu akide Allah ve Resulü'ne teslimiyeti gerekli kılar. Teslimiyet. Evet. Bunun üzerinde bir kardeş daha durabilir mi? Var mı? Durmak isteyen? Evet. Muzaffer hocam. Buradaki bir öğrenmemiz gereken şey de Allah-u Resul'undan gelen şeylere tamamen teslim olmak onun öğrettiklerinin üzerinde sebat olmak sebatla durmak onun bildikleriyle amel etmek bu da bize yeter inşallah Evet, evet güzel, evet Selahattin Burada Hocam teslim olmak dediğimizde e, selef bu alanda e, teslimiyeti bize sanki şu şekilde izah ediyor Nisa Suresi ayet 60'a baktığımızda Peygamberine hükümüre ise içinizden hangisi o hükme gönlü teslim olmazsa gerçekten o azaba uğrar. Kaşı i̇şte burada bir tehdit var. Bir ikinci teslimet ise şudur: selefi olup Allah Resulü sallallahu ve wasallam'in ve selefi Salih'in açık olan beyanatları bellidir. Kendisi de selefidir. Fakat istediği şey o alanda vardır. Fakat kendisini tatmin etmiyor nesine tatmin etmiyor ve bu alanda Peygamber'in yolundan çıkıp benim kafamdaki selefi metodu diye Allah'ın Rasulünün sahabelinin tabiin ve etbeyi tabiinden uzaklaşıp kendi selefi metodunu ortaya koymasıdır ki bu teslimiyetin dışında kalan bir teslimiyettir. Oysaki bizden istenen teslimiyet Allah'ın ve Resul'ünün getirmiş olduğu her bir hükm'e ameli olsun, itikadi olsun ve selefin onlara bağlı olmuş kaldığı hususlarda vermiş olduk hükümlere de aynı şekilde teslimiyeti gerektirir. Güzel. O halde daha önceki derslerimizde de aslında vurgulamıştık. Allah ve Resulü eğer bir hükme karar vermişse, Müslüman erkek ve kadının o konuda seçme hürriyeti yoktur. Kabullenme, kalben tasdikleme, doğrulama, kalbinde herhangi bir sıkıntı bile duymadan teslimiyet göstermesi gerekir. Bu bizim usulen temelimiz ve dayanağımızdır. O halde örneğin mesela bu konuda teslimiyet gösteren seleftir dedik ama şimdi örnekler vereceğim. Bazı birkaç tane somut bunların teslimiyet göstermediklerini hep birlikte göreceğiz. Mesela Allah Subhanahu ve teala Allah'ın arşının üzerinde olduğunu haber verir. Sema'nın üstündedir. Kitap ve sünnet bize bunu öğretir. Cariyeye peygamberimiz sorduğunda eyin Allah. Allah Subhanahu ve ta'ala nerede diye sorduğunda, nerede diye sorduğunda ne demiştir? Cariye fisseme. Semayı işaret ederek semanın üstündedir buyurmuştu O halde Peygamber onu tasdik demiş ve bunun üzerine bunu mümine bir kadındır azat edin demişti. Onun akidesinin doğruluğunu savunmuştu. Yani Allah her yerde dememişti cariye. Peygamber de böyle bir inancını cariyenin doğru olduğu için tasdiklemişti. Şimdi siz mesela bir müslümana Allah semanın üstündedir dediğinizde ne yapar? Teslimiyet göstermez. Size tevil getirir. Kelamcılık yapar. Mantıkla hareket eder. Bir takım akli örnekler öne sürer ve sizi ayet ve hadislerin öğrettiği çerçeveden uzaklaştırır. Sonra ben bu söylediğim cümleyi Allah'ın semada olduğunu şu an ilk defa ihtira, ilk defa icat eden, ortaya atan değilim ki. Ben bunu Allah ve Resulü dediği için bir de sahabem diyor tabi'in diyor, tebe tabi'in diyor dört büyük imam diyor İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik İmam Ahmet bin Hanbe ben zaten kim oluyorum ki? İmam İbni dediği gibi ben kim oluyorum ki diyor kitap yazmışım yeni bir akide ort ortaya koymuşum bu benim haddime değil ki benim de haddime değil, sizin de haddinize değil çünkü sizden benden önce İbni Tevmiye'lerden önce bu akide kitap ve sünnetle sabittir Sahabe tabi'in ve tebe tabi nede de yaşanılmıştır. Nesilden nesine aktarılmış bir silsile olarak gelmiştir. Dolayısıyla kardeşlerim bizim burada yapmamız gereken teslimiyettir. Yani ben ilk defa söylemiyorum ki bunu Allah subhanahu ve ta'ala semanın üzerinde olduğunu buna birileri tepki versin. Veya ilk defa selefiler bunu söylemiyor ki bunu kitabullah söylüyor, Resulullah söylüyor. Selefin adı yokken kitabullah vardı ve Resulullah'ın dilinde Değil mi bunlar dökülmüştü? O halde bu konu açık ve berraktır. Ama siz bunu söylediğinizde Allah semanın üzerinde dediğinizde Abdullah kardeşim ne diyorlar? Hayır Allah her yerdedir. Diyorsunuz ki hayır böyle değil. Allah ilmin işitmesiyle, görmesiyle, bilmesiyle her yerdedir. Sıfatlarıyla beraberdir kullarıyla ama zatıyla göktedir dediğinizde size teslim olmuyorlar. İşte bakın bizim diğerlerinden farkımız budur. Bize ayet ve hadis geldi mi ne yapıyoruz? Teslimiyet gösteriyoruz. Bir başka nokta. Mesela biz niyet ederken niyet ettim Allah rızası için şu an abdest almaya ve namaz kılmaya diye bir cümlenin dinde olmadığını bidat olduğunu söylüyoruz. Nitekim bunu Hanife alimleri de söylüyor. Büyük mezhep imamları önderleri de söylüyor. Bütün ehne hadis kaynaklarımız da söylüyor. Ama bunu günümüzde kardeşlerimize Müslümanlara aktarsak bu bir bidattır desek Muhammed ne diyorlar? Hayır diyorlar. Bizim mezhebimizde böyle bir şey vardır diyorlar. Üstelik mezheplerinde olmadığı halde doğrulamıyorlar. Yine mesela ödünün ardından Saim değil mi? Müslim. Fatih okumak bidattır dediğimizde teslim olmuyorlar. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir delil olmamasına rağmen tepki veriyorlar. Yine bazıları Allah'ın eli, yüzü ve gözü sıfatlarıyla alakalı konularda Kur'an'ın sünnetin bir başka tabiyle sahabe tabin, tebe tabi tebey tabi'in bir başka tabirle de dört büyük müştehidin akide yolunda gitmeyerek tevil ediyorlar. Allah'ın elinden maksat nimet kudret diyorlar. Ve tevil ediyorlar. İstivadan maksat istila kuşattı, hükmü altına aldı demektir diyorlar. Oysa bunun bir delili yoktur dediğinizde size akli öneriler ve çıkarımlar mantıksal, kelamsan ifadelerde bulunuyorlar. Ve nasla sabit olan doğrularımızı iptal etmeye kalkıyorlar. O halde... Ben bu somut örneklerle şunu öğretmek istedim kardeşlerim acizane. Senefi salihin teslimiyet gösterir. Kur'an ne dedi sünnet ne dedi iman eder. Zahiren iman eder. Anlamını doğrular. Ve nasıllığı konusunda değil mi isim ve sıfatlarda da sukut eder. Allah ve Resulünün öğrettiği gibi bir yolu tercih eder kardeşlerim. Bu konuda bir çarpıcı bir anı var. Bunu anlatmak istiyorum. Biz geçen ay Mekedonya'dan dönerken Sabiha Gökçen hava alanında mescitte oturduk. Vakit öğle namazıydı. Vakit girdi öğle ve ikindi. kardeşlerle dostlarla beraber cem ettik. Cem ettik. Yanımıza bir polis kardeşimiz geldi. O da bizimle beraber cem, na namazını kıldı. Cem etti. Namazın bitiminde bana hocam dedi neden cem ettiniz? Neden böyle bir namaz kıldınız diye soru yöneltti. Tam cevap verecektim. Sağ tarafımızda mihraba yakın bölümde bir amcamız Kur'an okuyordu. Biz onu görmüştük. O esnada o atıldı. Dedi ki bizim mezhebimizde cem yoktur dedi. Yani Hanefi mezhebinde bu gençlerin yaptığı gibi öğle ve ikindiyi cem etme bizim mezhebimizde yoktur dedi ve cevabı o verdi. Tabii ben döndüm şok oldum, dondum, cevap veremedim. Sonra döndüm dedim ki o polis kardeşimize biz Allah Resulü cem ettiği için Seferde yolculuklarda Allah Resulü yaptığı için Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı da onun gibi yaptığı için birçok mezhep imamları önderleri de bunu doğruladığı için cem ettik. Bunu Resulullah'tan öğrendiğimiz için yaptık dedim. Ancak amca yine de kabullenmedi öne atıldı bizim mezhebimizde yoktur dedi. Ben dedim ki amcaya amca bak ben diyorum ki sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptı cem etti diyorum. Bak bu polis kardeşime bunu öğretmeye kalkıyorum, sen bana kalkıyorsun, bunu bizim mezhebimizde yoktur diye kabullenmiyorsun. Mezhep yokken Resulullah vardı. Mezhep yokken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vardı. Bu ümmet ilk kaynağını Kur'an ve sünnete dayandırdı. Neden böyle yapıyorsun? Neden böyle inanıyorsun? Peygamberin yapması yeterli değil mi? İşte bakın burada benimle sizinle o amcanın arasındaki fark, Tezahür eder. Biz sünnettir diye yaparız. Amcam mezhebine uymadığı için reddeder. İşte teslimiyet bu anlamda. Bu verdiğim örnekte kardeşlerim görülmektedir. Evet Abdurrahman. Bu durumda Ebayles Hoca'nın akışlarında şu konferasla Allah Resulü kutbedeyken sağ resulü oturum diyor Allah hemen kalkın diyor. Abdullah mümkün de yolda giderken oturuyor. Yerine ben oturdum diyor. Bilmediniz mi Resulullah oturum dedi diyor. O da diyor ki, onlara diyor ki, bu canı olsun diyor. Oturur diyor. Evet. diyor yani. Bu bu bir ahlaktır. Hani teslimiyet bir ahlak meselesi. Kişisel olarak olgunluğun alameti. Dini kavramada, telakki etmede olgunluğun ilmi yüksek bir düzeyi elde etmenin alametidir. Eğer bir kişi Sahabiye bakarsa bu gerçeği görür. Eğer bugün biz sünnet budur, hadis budur, peygamber böyle yapmıştır diye amel ediyorsak ne mutlu. İşte sahabe anlayışını biz burada örnek alıyoruz. Hatta Abdullah İbni Ömer hacet geldiği bir sırada seferde yolculukta gidiyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeliği olarak yani o an tevafuk olan bir mekanda hacetini giderdi, ihtiyacını giderdi, bevdeni yaptığı bir mekana gidiyordu peygamberden yıllar sonra aynı geldiği düzeyde geliyordu, aynı onu taklit ediyor, ona ittiba ediyordu ve bunu neden yapıyorsun diye sorulduğunda bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buraya geldiğinde yapardı demiştir. Bu muhteşem bir ittiba örnekliğidir. Yani Peygamber'e bu konuda ittiba eden dinin her boyutunda ittiba etmez mi? Yani Peygamberin sabah namazından sonra soluna veya sağına, sağına hafif böyle dayanarak dayanarak sünnetten sonra yatması mesela birçok sahabenin sünnet olduğundan hatta birçok imamlar bile bugün vacip dediğine bakıyoruz. Vacip gördüklerine şahit oluyoruz. Yani o yatmayı oturmayı, gülmesini yürümesini şeklini örnek alıyorlardı. Bu bir teslimiyet meselesidir. Geldik. Dördüncü maddemiz inşallah. Dördüncü madde bu konuda kim bize aktarmak ister Bülent? Hocam, açılık anlaşılık ve kolaylık. Bu akide karşılıklı, kapanlık ve çileşikliğe yer yoktur. Bu karmaşılıkla menasların tarihinden uzaktır. O şüphelerde bu akide sahibi kalbi rahat, gönlü huzurdur Şüphelerden, kurultuları ve şeytanın beslesenlerinden uzaktır ve mutludur. Çünkü Peygamber sallallahu anh senenin değerli ve ona tabi olan müşrek imamların yolundan gitmektedir bu. Güzel. O <gülüyor> halde yani... Dördüncü madde selef akidesinde kapalılık, karışıklık, çelişki yoktur. Cümleleri açıktır, ifadeler nettir, bir çelişki bulunmaz çünkü ayet ve hadislere dayanır. Herkesin anlayabileceği bir düzeydedir ve bu akide evrenseldir. Her fert bunu okuduğunda rahatça anlayabilir. Anlayamadığı noktada bir bilene el-i sünnet olan kardeşine sorar ondan bu bilgiyi anlar. Peygamber'in nice sözlerini dinlediğimizde, analarını okuduğumuzda, açık ve berrak konuştuğuna şahit oluruz. Hatta öyle ki sahabi, Peygamber tane tane konuştuğunda, her cümlesini ne yapardı? Ezberlerdi. Dinlerlerken de adeta nasıl dinlerlerdi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı? Başlarında sanki bir kuş olur, hareket etseler, uçacakmış gibi korkarak dinlerler. Böyle Peygamber'i pür dikkat dinler ve takip edenlerdi. O yüzden, Cari hadisi, Cibrin hadisi, Nice Peygamber'in sahabilerde yaşadıkları anılar İbrahim kardeşim yani bize kitap ve sünnetin açık ve berrak olduğunu ifade eder. Sedef akidesi de kitap ve sünnete dayandığı için açık ve seçik ve nettir ve aynı zamanda çelişki asla taşıma her kadar birileri bu akideye sataşsa da çatsa da onlar bir çelişki içerisindedirler. Bukhari'de, Müslim'de veya Sünen kaynaklarında veya Selef akidesinde hataları arayarak cımbızla seçerek ümmetin önüne, gençlerin önüne sunanlara şahit oluyoruz. Oysa gidip bunu alimlere damasalar öğrenseler meseleye vakıf olurlar ve bu sorunlardan da kurtulurlar. Amaçları insanları doğrudan saptırmak, sahin yollardan saptırmaktır. Yoksa onların amacı doğruyu öğrenmek değildir kardeşlerim. Geldik. Beşinci madde. Evet. Açılık, açıklık, anlaşılılık ve kolaylık diyoruz bu maddede. Ehl-i sünnetin nazarında bu böyledir. Ama ehl-i sünnetin dışındaki birçok fırkalarda, mesela cemaat önderleri, kocaları, liderleri, kendi insanlarına, talebelerine, veya cemaatine olan insanlara şöyle tevkimlerde bulunur. İşte siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Evet. Siz Sünnet anlayamazsınız. Sizin buna aklınız yetmez. Yani bu Kur'an'ı ve sünneti alimler bilir, hocalar bilir, efendiler bilir. İşte sizin anlamanız mümkün değil. Oysa ki Allah Azze ve Celle kitabınla anlaşılmayan bir şey getirmiştir? Yine Resulullah Aleyhisselatü bize anlaşılmayan şerirden bahsetmiştir. Onun sözleri gayet açık ve anlaşılır bir şekilde. Evet yani bu aslında büyük bir e, iddia. Ve Müslümanları doğru bir ilimden ve Kur'an ve sünnetle bağlarını koparmaktan başka bir amaç yoktur bunda. Kur'an'ı anlamak ve sünneti kavramak kolaydır. Anlamadığımız yerde Müslüman alimlere, ilim ehline danışabiliriz. Sen kim oluyorsun ki Kur'an okuyacaksın, anlayacaksın deyip o gencin Kur'an şevkini kırmamak gerekir. Sen kim oluyorsun ki sünneti okuyacaksın, anlayacaksın da bize öğreteceksin bunu dememek gerekir. Veya bir hatip veya bir hoca kim olursa olsun sen kim oluyorsun ki bize bunu öğretmeye kadir olduğuna inanıyorsun? Bunlar asla bir Müslümanlara yakışmaz. Kur'an ve sünnet açık ve nettir. Beşinci maddeye geçmeden önce evet Abdurrahman. Evet, şimdi bu akide sah sahiptir, sahihtir. Açık ve şüphelikler, yani şüphe yoktur değil yani. Allah'a ve Resuluna iman et yani imanlarında bu da şüphe yoktur. Yani ben biliyorum ki Allah semadadır. Yani bu Tahrim suresi 5 işte, veya 5'ler işte, Arab Suresine falan geçiyor. Bunlar asıllar açılıyor. Bunu size getireceğim yani evet. ben mevduldi, bu diyor konuya açılıyor hocam mesela açıklıyor açıklıyor yani yok diyor işte küsüden mahsul diyor işte tahtı falan yok. Tefsir alır yani tefsir alıyor yani konuya açıklıyor açıklıyor açıklıyor hocanlar açıklayamıyoruz. En sonunda diyor ki her ne kadar durum böyle de diyor Allah Resulü şu adisesi sahipler diyor işte bir gün Cariyenin yanına geldiğinizde Cariye adisesi var hocam. En son bu onu söylüyor ve şeyi kapatıyor yani. Şimdi ben burada zaman mevdudumun önüne geçmiş oluyorum, yani her ne kadar kendisinin ilimine sahip değilsen de şüphe yok. Yani ben biliyorum ki Allah Resulü böyle demiştir, Allah işte o cani hadisini kendime açıp bir şey alıyorum, ee, hadis olarak yani itikad olarak alıyorum ama mevdudu bunu aklı yönden getiriyor işte. kürsiden maksat diyor, yani işte Allah'ın mülküdür, yani kürsü hadisini ve arş hadisini getiriyor, yani her şey yapıyor. ...ben yani o zaman... ...şeyi şey, şey olursan, o kadar çizgiye bakarsan... ...hocam yani... en sonra yine bunu diyor işte... E, ...cariye hadisini getirerek... ...durum bunlar ibarettir diyor ve... ...bu tarafa geliyor hocam... ...hocam da... ...bu söylemek falan. Evet. Yani. ...yani biz cümleleri... ...yani o şahsın yaptığı gibi... ...çoğaltmayacağız... ...büyütmeyeceğiz... ...dolambaçlı hale getirmeyeceğiz... ...kolay anlaşılır... ...ayetin söylediğini... ...hadisin bize öğrettiğini söyleyeceğiz iman ettik diyeceğiz Allah bizi mahşer gününde hesaba çektiğinde ya Rabbi kitabının bize haber verdiğini ve peygamberinin bize bildirdiğini doğruladık üstelik Kur'an ve sünneti anlamada şahsımız anlamaya yönelmedik sahabi nasıl anladı tabi'in nasıl anladı tabi'in nasıl anladı o ayeti soruşturduk ya Rabbi onların anladığı gibi biz de anladık ya Rabbi sonra bizden sonra hani onlardan sonra da şeyler gelmişti büyük müştehid imamlar İmam Ebu Hanifeler, İmam Şafiler, İmam Malik Ahmet bin Hanbeler, İbn Temiyeler ve Muhammed Süleymanet Temimiler, İbn Kayımlar. Onların da bize öğrettiği gibi yani anladı. Ya Rabbi biz bütün delillere, kaynaklara sarıldık, senin bize bildirdiğini doğruladık dediğimizde bizim ne suçumuz olacak? Ama onlar akli hevalarla, bir takım öneriler ve örneklendirmelerle yola çıktıklarında, hata ettiklerinde... Kendi göreceli kişisel mantıklarıyla acaba Allah'ın huzurunda nasıl hesap verecekler? Mesela bazen medyatik proflar var değil mi proflar? Bunlar konuşuyorlar. Konuştukları yerde Kur'an'ı böyle anladım diyor. Kur'an ayeti böyle dedi diyor. Şimdi bunu, buna sormak gerekiyor. Senin bu inancını, bu tefsirini bir alim söylüyor mu? Mesela bize sahabiden, tabiinden, tebe-i tabiinden örnek mi Yani sen anladın bunlar anlamadı mı? Bu asırda bu Kur'an'ı anladığını iddia ediyorsun ve tefsir yapıyorsun. Bize lütfen bu söylediğinin sahabiden, tabiinden ve tabiinden bir delili var mı diye sorduğumuzda onları devre dışı bırakıyor. Anlatabildim mi? Müfessirleri devre dışı bırakıyor. O halde işte burada soru bu. Bizim menhecemizde saflık, arı duruluk, Kur'an ve sünnete dayanma var. Ama günümüz akademik düzeyde konuşan proflara bakın, özellikle bu maaci zihniyetler ve Kur'an eksenli gidenler Kur'an hayatı diyenler düşüncemizi hayatımızı Kur'an'a dayandıralım diyenlerin genelde felsefelerine bakın Kur'an'ı kendi mantıklarına göre anlıyorlar hatta bunlardan bir tanesi bu Yaşar şey şu an Mehmet Mehmet okuyan kendisi profesör Samsun'da subhanallah yani Kur'an'a artık dokunmaya başladı Subhanallah yani Kur'an'da seferi hallere bile dokunmaya başladı. Üstelik şu an seferi namazın olmadığını söylüyor. Yani cemaatla seferi namaz kılmak veya bir ferdin seferde sünnete mutabık kalarak namaz kılmasını reddediyor. Artık hadisi toptan reddetmeye başladılar. Asıl yüzlerini aslında göstermiyorlar. Eğer toplumda tepki vermeyeceklerine emin olsalar açıktan yüzlerini ifşa edecektir. Ama korkuyorlar. Böyle adım adım böyle hani şırıngayla bir iğne verirsiniz, yavaş bir dozajda sünnet inkarcılığını hadis inkarcılığını ne yapıyorlar aşılamaya çalışıyorlar. İnşallah burada bu konuyla yetinelim bu maddede dikkatli olalım kardeşler akademize sarılma, sarılalım sünnete sarılalım selefin yolunda gidelim çünkü bu yolda gidenler 1400 yıldır var ama o bir takım akademik düzeyli proflar son 10 sene 20 senedir var. Siz 1400 yıllık bir geleneği, bir mirası, kültürü, doğru bir menheç Muzaffer hocam terk etmeyin. Değil mi? Siz yani ilkten önden gidenlerin, önden gidenlerin yoluna sarılın ve bidatçilere halefe uymayın. Güzel. Şimdi 5. maddedeyiz. Son 2 maddemiz kaldı. Abdullah. 5. madde: Tevhid, cemaat, Birlik ve Zafer. Evet. Günümüz selam yapamadığı bir madde. Evet. Öz eleştiri yapıyorsun bu konuda maşallah. Güzel. Bu akide Allah Azze ve Celle'nin sağlam için ve dost yoludur. Çünkü hem saf tevhidi bir yoldur. Hem de şirkten, bidatten uzak olan bir yoldur. Ve Müslümanlar bu şekilde hareket ettiği zaman yani saf saf birleştiği zaman birbirlerine kenetlendiği zaman da Allah Azze ve Celle onların uzaffer kılacağını ayette beyan etmektedir. Ali İbrahim 103. ayet-i kerimede de Allah'ın ipine toptan sarılın ve parçalanmayan demektedir. Evet güzel. O halde bu akide tevhide, birliğe, cemaata önem verir. Ancak Abdullah hocam güzel bir noktaya değindi. Bir öz eleştiri yaptı. Her ne kadar teorikte yazımsal olarak kitaplarda yazılsa da, şu an maddeler halinde okusak da, pratik hayatta uygulama safhasında bunları becerememiş Müslümanlarız dedi. Ben burada katılıyorum. Müslümanlar henüz daha olgunluğu elde edemediler. Ve tevhid eksenli olan bu hareket, birlik, beraberlik ve cemaat şuurunu ve özellikle teşkilatlanma konusunda büyük zaafları olan, bir araya gelmekte zorluklar yaşayan, bir araya geldiğinde de birbirlerini ayıplayan, açık arayan, 99 konuda müttefik olduğu halde bir konuda ihtilafta onu öne çıkartıp aralarında bölücülük, ayrılık yapmaya çalışan bir topluluktur. Allah muhafaza. Bakın bu maddeye muhalif bir hayat yaşıyoruz. Evet bu maddeyi okuyup da ideal Müslüman böyle olmalıdır, selef böyle olmalıdır diyoruz ama pratikte biz bu gerçekleri göremiyoruz. Oysa selef böyle olmamalıdır. Birliği, beraberliği muhafaza etmeli. Bazı kimseler kendisini selefe nispet ediyorlar. Hakkıyla da selefin yolunda gitmiyorlar. Ve radikal ve basit bir takım düşüncelerle Müslümanların arasını bölmeye, ayrılıklara kadar sebebiyet veriyorlar. Mesela ben size bir soru sormak istiyorum. Evinizde bir pire görseniz, bir bit görseniz yorganı yakıyor musunuz? Yakmıyorsunuz. Diyelim ki evinizde bir fare gördünüz. Yani fareyi gördüğünüz için evinizi mi yakıyorsunuz? Yakmıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla kardeşlerim, sizler ve biz şunu bilmemiz lazım. Ufacık meselelerden büyük ihtilaflar büyüterek ümmet birliğini parçalamayalım, bozmayalım. Müttefik konularda kazançlarımıza bakalım. Bazı kardeşlerimiz kazançları göremezler. Hep eksikleri görmeyi severler. O da onun yani kültürel yapısından, medeni yapısından, okuma karakterinden, geleneğinden kaynaklanır. Ne kadar çok okursa, ne kadar çok düşünürse, ne kadar çok dünya görürse, ne kadar ufku geniş olursa, ne kadar kitapla haşır neşir olursa, ne kadar alimleri duran kardeşim takip eder veya dünya gündeminde, düzleminde, paralelinde ihtilafları okursa, ümmetin ne kadar büyük sıkıntılara düştüğünü görür, birliğin ve beraberliğin bir vacip olduğu kanatına varır kardeşlerim. O yüzden birlik, beraberlik bu selef akidesinde esastır. Tevhid nasıl esas, sünnet nasıl esas, salih amel nasıl esassa değil mi İbrahim kardeşim? Birlik ve beraberlik de esastır. Kimsenin kimseye muhtaçlığı yoktur. Allah subhane ve taala her insanın amelini boynuna dolamıştır. Bugün sen varsın, bugün ben yoğum, yarın öbürü var, öbürü yok. Yani bu dava sen de olsan, ben de olmasam gene gidecektir. Bunu iyi bilelim. Yani bu dava senin omuzlarında yükselmeyecek. Bu davayı Allah dilediği insanın omuzlarında yükseltecek. Tabii ki bu yüzden Müslümanlar birbirlerinin kıymetini bilecek. Eğer kıymet bilmezsen o da senin kıymetinin, değerinin olmadığını maddeler halinde sırala. O da senin kıymetsizliğini maddeler halinde sırala. Zaten ümmetin parçalanmasına da bu kapılar çok kolay açılır. O yüzden dostlar, kardeşler biz pireyi gördüğümüz zaman öldürelim mi yorganı? Yakmayalım. Fareyi görelim, öldürelim, evimizi yakmayalım. Ancak birileri çok basitle cıvız düşünerek evlerini yakıyorlar. Evlerini yakanları mustakbende geleceklerini kurmaları mümkün değil. Oturup da bir arada aynı akidede buluşanlar bir teşkilatlanma ve ilerleme safhasında ilerleyemiyorlarsa bu akide mensupları kendilerini iyi yargılasınlar. Bizim sorunumuz akide sorunu değildir. Öz eleştiriler yapıyorum şu an. Bizim sorunumuz ahlak ve teslimiyet sorunudur. Birlik ve beraberlik sorunudur. Herkes allemi cihan. Akidede, fıkıhta, tefsirde, siyerde ama pratikte, amelde, ahlaki yapıda olgunluğu henüz elde edemedik. Dua edelim de Rabbul Alemin. inşallah bizlerin elleriyle çıkacak nesillere bu sıkıntıları, sancıları tattırmasın değerli kardeşlerim. Şimdi geldik sizlerle beraber inşallah diğer maddeye. Siz biliyorsunuz hani birlik beraberlik konusunda وَاتَصِمُوا بِحَبْدِ اللّٰهِ Ayeti yüccet değil mi? Delil Doğan Hocam. Birlik ve beraberlik konusunda Allah'ın ipine toptan sarılın. Aranızda ihtilaflara, tefrikalara düşmeyin. denilmektedir İlla elbette bir mümin, bir müminin bazı konularda düşüncelerini paylaşamayabilir. Ama müşterek 99 konuda birlik beraberlik varken... Değil mi Sedat Hocam? Bir konudan dolayı bir Müslüman muhalefet etmesi yakışmaz. Altıncı madde hemen seri bir şekilde. Altıncı maddemiz bize inşallah kim nakledecek? Selahattin. Ee, bu bende madde beş olarak geçiyor ama. Olmuş mu acaba? Bizde altıncı madde. İşte bu akide Allah'a yakın olmanın onun rızasını ve cennetlik adamanın en büyük bir mu? Yok bu yedinci madde bu yedinci ondan bir önceki madde var o zaman başka yani. evet var mı başka kardeşimiz bu konuda altıncı madde ekleyelim beş madde koymuş ama sonradan iki tane ekleme yapmış Allah ona rahmet eylesin biz şu an yedi madde üzerinde duracağız evet muzaffer hocam altıncı madde bu mübarek nevri akidenin en önemli biri de kalıcılık, sevap, istikrar itifak, kapsamlılık kapsamlılık ve korunmuşluktur o sabit ve istidadi bir akidedir. Rivayet ve dirayet yönünden de koruma altındadır. Kapsayıcı ve kuşatıcıdır, seçkindir. Her zaman, her zamana ve mekana, bütün milletlere ve durumlara uygundur. Hepsini ıslah edici özelliğe sahiptir. O kıyamet gününe kadar baki kalacak ebedi akiledir. Allahu Teala'nın koruması altındadır. Böylece Müslümanlar onu nesilden nesile ve büyüten, yükten küçüğe herhangi bir değişiklik eksilme ya da ekleme ta, tahrif veya karışıklık olmaksızın birbirlerine aktarmaktadırlar. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz zikri, yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da elbet biziz. Hicir Suresi 9. Güzel. Bu maddemizde de bu akidenin kapsamlı ve kuşatıcı ve istikrarlı bir akide olduğunu görüyoruz. Yani bu akidenin mensupları olsun ve bu akide 1400 küsur yıldan beri ümmetin fertleri ve toplumların arasında yaygın bir şekilde devam ediyor. İnternet dünyasında kitapları araştırırsanız, Arapça indirilen eserlere bakarsanız özellikle Selefi Salih'in akidesi, Risaleleriyle meşhur alimlerin kitapları indirilir akide alanında. Allah onlardan razı olsun. Bu akide Şumurlu, kapsamlı, geniş bir ile kalıcı. Yani öyle bugün çıktı, yarın bir anda biten veya işte bundan yüz sene önce çıktı artık şu an gündemden düşen bir akide değil. İstikrarlı, düzenli, sistemli bir şekilde devam ediyor. Aynı akıyla Kanada'da da var, bugün Norveç'te de var, Avustralya'da da var. Kardeşlerimiz arıyorlar. Aynı şekilde aynı inançları paylaşıyoruz. Derneğe bura gelmeden önce Almanya'dan bir kardeşimizle yaklaşık 15 dakika sohbet ettik. Aynı inançları, aynı düzlemde, aynı paralelde gittiğimizi ifade etti. Onun da sizlere çok çok selamları var. Dolayısıyla bu hareket, bu akide yerel değildir. Ulusal da değildir. Evrenseldir. Ama bazı camialar yereldir. Ulusaldır. Bölgeseldir. Ama bu akidenin sahipleri ve bu akidenin temeli evrenseldir. Dünyanın her bölgesinde Farklı ülkelerde, farklı ırklarda ve cinslerde, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar bütün bölgelere gidin, araştırın, soruşturun. Bu akidenin mensuplarını Senahattin kardeşim bulursun, görürsün. Yeryüzünde cihad eden, davet eden en çok bu akide mensubu Müslümanlar görürsün. Zaten son dönemlerde bu akide bir revaçtadır, yükseliştedir. İslam dünyasında özellikle Selefi akide değerli kardeşlerim daha çok yayılmaktadır. Rabbim müminlerin yayılmasını ve binlikle ve beraberliğini de muhafaza etmesini inşallah sağlasın, kolaylaştırsın. Geldik. Son madde yedinci maddemiz ve dersimizi bitireceğiz. Evet Abdullah kardeş. Bu akide yine Allah Azze ve yakın olmayı ve onun rızasını kazanmayı ve yine cennetini kazanmanın ve onun elim azabından da kurtulmanın bir yoludur. Güzel. Ne anlıyoruz yani o zaman bu akide bizi Allah'a yakınlaştırmada en etken, en etkili faktör, en etkili dinamiktir. İnançtır. Yoldur. Metottur. Biz bu akideye bağlı olduğumuz zaman Allah rızasını kazanmada çok daha en önde gidiyoruz. Cenneti elde etmede, azabından kurtulmada önde gidiyoruz. İşte bu nedenle bu akideye sahip olmamız lazım. Selefe bağlı olanlar kurtuluşta. Seleften ayrı olanlar ise halef olanlar ise Allah korusun bidat dedir. O yüzden Abdullah İbni Mesut der ki sizden önce gidenlere sarılın. Selefe sarılın sakın bidatle ve halefe sarılmayın der. İyice bu konuda sahabenin ve tabiinin sözleri var. O halde kardeşlerim yani ilk günden günümüze kadar yaşayan bu akideye Bağlı kalmak zorundayız. Bugün bunun üzerinde durduk. O halde senef Kur'an ve sünnete dayanır ve delille hareket eder. Ayet ve hadisle konuşur. Salih amele ağırlık verir. ibadeti ihlasla yapar. Sünnete sarılır. Cemaatle hareket eder. Birlik beraberle önem verir. Parantez açtık. Eğer ne kadar bunu kitaplarda okusa da pratikte uygulamakta aciz kalır. Parantezi kapattık. Sabırlı olur. Birlik beraberliği bozmaz, çalışkandır, ahlaklıdır, terbiyenidir. Dolayısıyla ben şöyle bir kardeşlerim bir çizelge çıkarttım aslında. Şimdi size de buradan göstereceğim. Selefi Salih'in akidesinin özelliği diye sizler de bakın buradan görün. Bu dersimizde karşınızda ekranda görüyorsunuz. Şu an bir kardeşim de kamerayı hafif yaklaştırırsa, İnşallah bilen bir kardeşimiz hafif kamera yaklaştıracak Bülent şu sağ tarafta bir çizgisi vardı hafif hafif dikkat edelim inşallah orada değil öbür tarafta bak bak, bak. Heh, tamam sağım güzel oraya bastıkça ekranı yakınlaştırırsın ekranı görüyor musun şu an güzel şimdi görüyorsunuz buradan İbrahim okur musun madde mesela ben ne dedim Selefi Sani'nin akidesi buradan oku takip et birinci maddemiz Yok, önce başlığımızı oku. Selefi Salih'in akidesinin özelliği. Evet. Birinci maddemiz. Bir dakika. Evet. Saflığı. Evet. Birinci maddemize geçmeden önce selefi Salih'in akidesinin özellikleri dedik. Biz sizler de o zaman bu dersimizde birinci maddeye değindik. Din, ne dedik? Akide'nin saflığı dedik. Bu din, bu akide saf bir kaynağı dayanır. Yani akide'nin saflığı. İkinci madde? İkinci maddemiz. Senedi Allah ve Resulüne dayanır. Senedi Allah ve Resulüne dayanır. Senedi Allah ve Resulüne dayanır. Evet, Bülent bunu şu an yakınlaştırdın değil mi? Kardeşlerimiz de görsün. Çok güzel. Keza ikinci maddede senedi, dayanağı, kaynağı Allah ve Resulüne dayanır dedik. Üçüncü maddemiz? Teslimiyet. Teslimiyet. Üzerinde durduk. Yani Allah ve Rasulünden ne gelirse onu... Teslimiyeti ortaya koyar, gerçekleştirir. Dördüncü maddemiz? Açıklık, anlaşılır ve kolaylık. Evet, bu akide açıktır, anlaşılır, kolaydır. Bu noktada bu akidenin ehlinde inşallah bir çelişki bulamazsınız. Ve bu akidenin yolunda gidenler bu şekilde gider. Akide açık, berrak ve arıdır. Evet, diğer maddemiz? Beşinci maddemiz tevhid, cemaat ve birlik. Tevhid, cemaat, birlik. Bunun da üzerinde durduk. Altıncı madde. Altı, kalıcılık, sebat ve kapsamlılık. Kalıcılık, kapsamlı olma, şumullu olma, istikrarlı olma. Bunun üzerinde durduk. Yedinci maddemiz. Allah'a yakınlaştırma. Allah'a yakınlaştırmada en etkili akı dedi. Toplam şu an şemada gördüğünüz gibi... Bu dersimizde kardeşlerim 7 maddenin üzerinde durduk. Subhanallahu ve bihamdih. la ilaha illa ve ve